Bismihi Sübhanahu ve İmmin şeyin illa yusbuhu bhamdi. Selamullah ve rahmetü Hu ve barakatü Hu ala ikvaniküm yema ilaakhir. Aziz kardeşlerim, ben şimdi çam dağında, yüksek bir tepede, büyük bir çam ağacının tepesinde bir menzilde bulunuyorum. İnsan tavahuş ve buhuşa ünsiyet ettim. İnsanlarla sohbet arzu ettiğim vakit hayal sizleri yanımda bulur. Bir hasbihal ederim, sizinle müteselli olurum. Bir mani olmazsa, bir iki ay burada yalnız kalmak arzusundayım. Parlaya dönsem, arzunuz veçile, sizden ziyade müştak olduğum şifahi bir musahebe çaresini arayacağız. Şimdi bu çam ağacında hatıra gelen iki üç hatırayı yazıyorum. Birincisi, bir parça mahrem bir sırdır, fakat senden sır saklanmaz. Şöyle ki, Ehli hakikatin bir kısmı nasıl ki ismi veduda mazhardırlar ve azami bir mertebede o ismin cilveleriyle, mevcudatın pencereleriyle vacibül vücuda bakıyorlar. Öyle de, şu hiç ender hiç olan kardeşinize, yalnız hizmet-i Kur'an'a istihdam hengamında ve o hazine-i bir nihayenin dellalı olduğu bir vakitte, ismi rahim ve ismi hakim mazhariyetine medar bir vaziyet verilmiş. Bütün sözler, o mazhariyetin cilveleridir. İnşallah o sözler "Ve men yute'l fakat fekat utiye hayran katira sırna mazhardırlar." İkincisi, tariki Nakşi hakkında denilen "Der tariki bendi, lazım ahmet çağır terk. Terki dünya, terki ukba, terki hesti, terki terk" olan fıkra rana birden hatıra geldi. O hatıra ile beraber birden şu fıkra tolu etti der tariki aczmendi lazım ahmet çağr çiz fakri mutlak aczi mutlak şükrü mutlak şevki mutlak ey aziz sonra senin yazdığın bak kitab-ı kainatın safa renginine ile ahir olan rengin ve zengin şiir hatırıma geldi o şiir ile semanın yüzündeki yıldızlara baktım keşke şair olsaydım bunu tekmil etseydim dedim Halbuki şiir ve nazma istidadım yokken yine başladım fakat nazm ve şiir yapamadım nasıl hutur ettiyse öyle yazdım. Benim varisim olan sen istersen nazma çevir tanzimet işte birden hatıra gelen şu Dinle de yıldızları şu Hutbey şiirinin ne. Nâme-i Nuri'ni hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş hak lisanı ile derler. Bir Kadiri i Zülcelal'in haşmeti sultanına birer bürhan-ı nurefşanız biz vücudu saniâ hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yıldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına şu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriz biz. Haşiye yani cennet çiçeklerinin fidanlık ve mezracııı olan zeminin yüzünde hadsiz mucizatı kudret teşhir edildiğinden semavat alemindeki melekeler o mucizatı o harikaları temaşa ettikleri gibi ecrâm-ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar ve o muvakkat harikaları bâkî bir surette Cennette dahi temaşa ediyorlar gibi bir zemine bir cennete bakıyorlar, yani o iki aleme nezaretleri var demektir. Tuğayı kılkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ağsanına, bir cemili zülcelal'in desti hikmetiyle takılmış pek güzel meyveleriz biz. Şu semavat ehline birer mezjid seyyar, birer hane var, birer ulvi aşiyane. Birer misbahı ne var, birer gemi cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakîm-i Zülcelal'in birer mucize-i kudret, birer harikay-ı sanatı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye'yi i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin bürhan gösteririz. İşittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü. Hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsebbihiz. Zikrederiz âbidâne. Kehkeşanın halka-i kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Hubel huvelbâkî, Said Nursi. Altıncı mektup. Bismihi Sübhâne. Ve immîn şey'in illâ yusebbihû hamdi. Selamullahi ve rahmetü ve barakatü Hu alaykum ve ala ikbân kuma madam almalawan ve taakkab asran, ve madar alkamaran ve istakbal alfarkadan. Gayretli kardeşlerim, hamiyetli arkadaşlarım ve dünya denilen diyar gurbette medarı tesellilerim. Madem Cenabı Hak sizleri fikrime ihsan ettiği manalara hissedar etmiştir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 bu gurbetlere ve karanlıklara nasıl dayanılır düşündüm kalbim feryat ile dedi Ya Rab garibem bi kesem zayıfem natuvanem alilem acizem ihtiyarem bi ihtiyarem el aman guyam afuvcuyam meded hahem ilahi Birden nuru iman, feyzi kur'an, lütf rahman imdadıma yetiştiler. O beş karanlıklı grubetleri, beş nurani ünsiyet dairelerine çevirdiler. Lisanım, hasbunallahu ve ni'mel vekil söyledi. Kalbim, fein tevellew fekul hasbiyallahu la ilaha illa hu, aleyhi tevekkeltu ve rabul rabbul arşil azim ayetini okudu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 Elhamdülillahi ala nuril iman vel islam dedi. Meşhur Hikem-i şu fıkrası. مَذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَهُ وَمَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَهُ Yani, Cenab-ı Hakk'ı bulan neyi kaybeder? Ve onu kaybeden neyi kazanır? Yani, onu bulan her şey bulur, onu bulmayan hiçbir şey bulmaz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 Dünyayı unutup, Mevlana Celaleddin'in dediği gibi, ''Dani sema'ici buvet, bi'khod şöden zihesti, ender fenâyi mutlak, zevk-i beka çeşiden'' deyip, ulvi bir gurbeti arayabilir miyim diye, sizi o sualler ile tasdiy etmiştim. Elbâki hu elbâki, Said Nursi 13. mektup. Bismihi Vernen şeyin illa yusabpıp hamdih. Selamü ala manıttabgal huda, ve malamü ala manıttabgal hawa. Aziz kardeşlerim, hal ve istirahatımı ve Vesika için Adem müracaatımı ve Hale alem siyasetine karşı lakayetlğımı pek çok soruyorsunuz. Şu sorularınız çok tekerür ettiğinden, hem manen de benden sorulduğundan şu üç suale. Yeni Said değil, belki eski Said lisanıyla ile cevap vermeye mecbur oldum. Birinci sualiniz, istirahatın nasıl halin nedir? El cevap: Cenab ı Erhamur rahimine yüz bin şükrediyorum ki, ehli dünyanın bana ettiği Enva zulmü enva rahmete çevirdi. Şöyle ki: Siyaseti terk ve dünyadan tecerrüt ederek, bir dağın mağarasında ahireti düşünmekteyken,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 bana Barla'yı o mağara yaptı, mağara faydesini verdi. Fakat sıkıntılı mağara zahmetini zayıf vücuduma yüklemedi. Yalnız Barla'da iki üç adamda bir vehhamlık vardı. O vehhamlık sebebiyle bana eziyet verildi. Hatta o dostlarım, güya istirahatımı düşünüyorlar. Halbuki o vehhamlık sebebiyle hem kalbime, hem Kur'an'ın hizmetine zarar verdiler. Hem ehli dünya bütün menfiilere vesika verdiği,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 kasabalarda ve şehirlerde bırakıp akrabalarıyla beraber herkesle görüşmeye izin verdikleri halde beni zulmen tecrid etti bir köye gönderdi hiç akraba ve hemşerilerimi bir iki tanesi müstesna olmak üzere yanıma gelmeye izin vermedi benim halik rahîmim o tecridi benim hakkımda bir azim rahmete çevirdi zihnimi safi bırakıp gıllûgış'tan azade olarak Kur'anı ı Hakîm'in feyzini olduğu gibi Alma'a vesile etti. Hem ehli dünya bidayette iki sene zarfında iki adi mektup yazdığımı çok gördü. Hatta şimdi bile on veya yirmi günde veya bir ayda bir iki misafirin sırf ahiret için yanıma gelmesini hoş görmediler. Bana zulmettiler. Benim Benim ı Rahimim ve Hâlık-ı Hakimim o zulmü bana merhamete çevirdi ki doksan sene manevi bir ömrü kazandıracak. Şu şuhuru selasede beni bir halvet-i mergûbeye ve bir uzlet-i makbûleye çevirdi. Elhamdülillahi ala kulli hal. İşte hal ve istirahatım böyle. İkinci sualiniz, Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun? El cevap Şu meselede ben kaderin mahkûmuyum. Ehli dünyanın mahkûmu değilim. Kadere müracaat ediyorum.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 Üçüncü sualiniz, dünyanın siyasetine karşı ne için bu kadar lakaytsın? Bu kadar safahat aleme karşı tavrını hiç bozmuyorsun. Bu safahatı hoş mu görüyorsun? Veyahut korkuyor musun ki süküt ediyorsun? El-Cevap Kur'an-ı Hakîm'in hizmeti, beni şiddetli bir surette siyaset âleminden men etti. Hatta düşünmesini de bana unutturdu. Yoksa bütün sergüzeş hayatım şahittir ki, Hak gördüğüm meslekte gitmeye karşı korku elimi tutup men edememiş ve edemiyor. Hem neden korkum olacak? Dünya ile ecelimden başka bir alakam yok. Çoluk çocuğumu düşüneceğim yok. Malımı düşüneceğim yok. Hanedanımın şerefini düşüneceğim yok. Riaker bir şöhreti kâzibeden ibaret olan şan ve şerefi dünyeviyenin muhafazasına değil, kırılmasına yardım edene rahmet kaldı ecelim o halikü Zülcelal'in elindedir kimin haddi var ki vakti gelmeden ona ilişsin? zaten izzetle mevti zilletle hayata tercih edenlerdeniz. eski sait gibi birisi şöyle demiş ve nahnu unasun la tevesuta baynana len sadru dunal alamin ebil kabr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 fakat müteahhirdirler, selametli yolu göremiyorlar. İşte bunlara karşı iki çare var. Birisi topuz ile o sarhoş yirmisini ayıtmaktır. İkincisi bir nur göstermekle müteahhirlere selamet yolunu irade etmektir. Ben bakıyorum ki yirmiye karşı seksen adam elinde topuz tutuyor. Halbuki o bir çare ve müteahhir olan seksene karşı hakkıyla nur gösterilmiyor. Gösterilse de bir elinde hem sopa hem nur olduğu için emniyetsiz oluyor. Müteahhir adam acaba nurla beni celbedip topuzla dövmek mi istiyor diye telaş eder. Hem de bazen arızalarla topuz kırıldığı vakit nur dahi uçar veya söner. İşte o bataklık ise. Gaflet ve dalalet pişe olan sefihane hayatı ictimaiy-i beşeriyedir. O sarhoşlar dalâletle telezzüz eden mütemerritlerdir. O mütehayyir olanlar dalaletten nefret edenlerdir. Fakat çıkamıyorlar, kurtulmak istiyorlar, yol bulamıyorlar. Mütehayyir insanlardır. O topuzlar ise siyaset cereyanlarıdır. O nurlar ise hakiki Kur'aniyedir. Nura karşı kavga edilmez ona karşı adabet edilmez sırf şeytan-ı racim'den başka ondan nefret eden olmaz İşte ben de nuru Kur'an'ı elde tutmak için evuzu billahi mineşşeytanirracim deyip siyaset topuzunu atarak iki elimle Nura sarıldım gördüm ki siyaset cereyanlarında hem muvafıkta hem muhalifte o nurların âşıkları var bütün siyaset cereyanlarının ve tarafgirliklerin çok fevkinde ve onların garazkerane telakkiyatlarından müberra ve safi olan bir makamda verilen ders-i Kur'an ve gösterilen envarı ı Kur'aniyeden hiçbir taraf ve hiçbir kısım çekinmemek ve ittiham etmemek gerektir. Meğer dinsizliği ve zındıkayı siyaset zannedip ona tarafgirlik eden insan suretinde şeytanlar ola veya beşer kıyafetinde hayvanlar ola. Elhamdülillah, siyasetten tecerrüt sebebiyle, Kur'an'ın elmas gibi hakikatlarını, propaganday siyaset ittihamı altında, can parçalarının kıymetine indirmedim. Belki gittikçe o elmaslar, kıymetlerini her taifenin nazarında, parlak bir tarzda ziyadeleştiriyor. Elhamdülillahillezî hedâna lihâdâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en لقد جاءت رسل ربنا بالحق الباقي هو الباقي سيد نورسي